شراقت نفسي بنور من فهادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله، ومن يدل فلا هاديا. وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محتثاتها، وكل محتثة بدعة ve kul bedaetin dalalet ve kul dalaletin fi Nari. Adana Allahu ve Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Tasavvuf ile aramızdaki sorunlardan birisi şefaat bahsidir. Tabii ki bu sadece tasavvuf ehliyle aramızda olan bir sorun değil. Tasavvuf ehlinin bu mevzudaki aşırılığı Kur'an ve sünnette Hadde tecavüz etmesinden dolayı tasavvuf ehlinin karşısında zıddında aşırı giden guluvva dalan mu'tezilenin de bu mevzuda bizimle bir sorunu vardır. Birisi kabulde aşırı gidiyor, birisi inkarda aşırı gidiyor. tasavvuf ehli ve onların cahilliğine tabi olan kimseler bunu Türkiye gibi bir ortamda ifade etmek isterseniz Türkiye'de İslam'ı yaşayan daha çok İslam'ı görünen çevrelere baktığınızda ekseriyetle bunların tasavvuf ehli olduğunu görürsünüz. Bunun için tasavvuf ehli ve onların cahilliğine tabi olanlar derken, Türkiye gibi bir ortamda İslam'ı yaşayan kimseler düşünüldüğünde aklı onlar geliyor. Ve onların cahilliğine tabi olanlar diyoruz. Böyle bir toplumda katiyetle akıl devrede olmadan söz edilir. Yani bir nevi aklın varlığı inkar edilir nitelikte yok sayılır. Bu denli bir aşırılık mutlak aksi olan farklı bir aşırılığı getiriyor. Tamamen akılcı. Aklı öne iten, aklın kabul ettiğini kabul eden, reddettiğini reddeden yani akıl onlarda terazi yani miyardır. En uç ifadeyle akıl onlarda ilah konumundadır. Bu ortamda aklı yok sayan ne gariptir ki onların cahilliğine tabi olan kimseler ehli sünnetin yolunda olan kimseleri şöyle itham ediyor. şefaatte dengeyi kurma menhecine sahip olamadıkları için Kur'an'dan şefaati ve şefaatciye nef yeden ayetleri alıyorlar. Yani öyle günlerden bahsediliyor ki وَتَّقُوا يَوْمًا Lâ teczi nefsun an nefsin şey'en ve lâ yuqbalu minhâ şefâatun ve lâ yuhazu minhâ adlun Öyle bir günden korkun ki bir vakadan haber veriyor. O günde hiç kimse başkası için bir ödemede bulunmaz. Bulunamaz da hiç kimseden o gün şefaat kabul olunmaz diyor. Ve onlara yardım edecek de yoktur. Burada şefaati ve şefaat edeni nefh ediyor. Ama bir vaka, olaya binaen bu zikrediliyor. Yine başka bir ayeti kerimede, Ya eyyuhallezine amenu infaku mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'a fihi ve la hulla ve la şefaa ey iman edenler size ihsan ettiklerimizden rızık olarak verdiklerimizden infak edin dostluk ve şefaatin bulunmadığı gün gelmeden önce yani o gün bir dostluk, yakınlık yoktur. O gün şefaat de mevzu bahis değil, şefaatçi de hiç mevzu bahis değildir. Başka bir ayeti kerimeden hep bu sıyakta gider. Şefaatçi ve şefaati, şefati nefyedir. Bu ayetleri okuyan mutezile ve emsali kimseler şefaati ve şefaatçinin nefyini böyle bir meselenin mevzubahis olmadığını düşünür. Bu kanaate varır. Şefaati toptan inkar ederler. Aksine Şefaati ispat eden, şefaatçıyı ispat eden ayetlere baktığınızda şefaati kabul eden ama sınırda haddi aşanlar bunları kullanarak bunu yelpaze tipi yayar, alel ıtlak yani sınırsız bir şekilde şefaatin kullanıldığı Şefaatçilerin tasarrufunda olduğu düşünülerek buna böyle inanırlar. Bu tarafta da şefaati kabul edip eden ama sınırsız uygulayan tasavvuf görürsünüz. Bu denli nasları ele alarak aynı meselede uç kutupları temsil eden ayrılan yani bir taife naslardan bazılarını alarak azami derecede yumuşak, mülayim, müsamahakar, karşı de başka bir delil ve nasları alarak alabildiğini şiddetli, hırslı, insanın gırtlağına oturulmuşçasına düşmanlık ediyor. Bu mevzuda bu emsal meselelerden birisidir. Şefaatçi ve şefaatci şefaati ve şefaatci ispat eden naslardan birisi de men zelzi yeşfa'u 'inde illa bi'izni. Onun izni olmadan yani Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Bu şefaatçiyi ispat ediyor. Ama aynı anda ondan izinsiz, Allah'ın izni olmadan katiyetle kim şefaat edebilir ki diyor. Bu mesele izinsiz gündeme gelmiyor. Şefaat ispat ediliyor. Ama şefaat edecek kişi ancak Allah'ın izniyle şefaat edebiliyor. Bu şefaat'i ispat ediyor. Şefaatci ispat ediyor ama şefaat edici onun izni olmadan bunu yapamıyor. İn rabbakumullahullezî halakassemâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thümmeistiwa alel arş. Yudabbirul emre yudabbirul emre mâ min şefîen illâ min ba'di iznihi. Zâlikumullâhu rabbukum fa'budûh efelâ tezekkerûn Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra da işleri yerli yerince idare ederek idare ederek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. Şimdi az önceki ayette dikkat ettiyseniz şefaati ispat ediyor. şefaatçi de ispat ediyor. Ama şefaatçi onun izni olmadan şefaati kullanamıyor. Burada da onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. O zaman şefaat edeceğin şefaatçiliğini tespit de onun tarafından oluyor. O şu bu şefaat edebilir ona bu izni verdim has genel anlamda bir ifade kullandıysa o zaman şefaat edeceği de o seçiyor ona şefaat iznini veren de o ancak bu böyle kullanılıyor İşte o Rabbimiz Allah'tır o halde ona kulluk edin bu ne anlama geliyor dikkat edin onun izni olmadan, onun emri olmadan, o böyle bir şey yapabilir demeden sakın kendiliğinizden bir iş yapmayın. Zira bu ondan gayrına kulluk olur. Halbuki siz ona kulluk etmekle mükellefsiniz. İleri de gele gelecek. Bunu anlamanız için en azından Mekkelerin kıssasını Kur'an'da okumuş olsaydınız, göze değerdeki şekilde Mekke'lilerin küfür ve şirkleri anlatılırken, Allah'tan gayrı birilerini şefaatçi edinerek, Allah'a daha yakın olmak için, onların Allah'la kendi aralarında aracı olmalarını isterler. Halbuki Allah böyle bir şey yapabilirsiniz diye, bir ayet indirmemiş, nas indirmemiş bir emir vermemiştir. Ama onlar bunu Allah'a daha yakın olmak hastayla yapmışlardır. Ve bu hareketi Allah şefaatçi edindikleri aracı edindikleri kimseleri kendinden gayri ilah edindiklerini söylüyor. Bu, ilah, bu aracı edinme eylemine de onlara ibadet etmekle itham ediyor. Onun içindir ki bunun akabinde işte Rabbimiz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Ancak onun emrettiğini yapın. Onun emrettiği gibi yapın, istediği gibi yapın. O emretmediği halde siz bir şey yapmaya kalkarsanız o zaman işte bunun aksi olarak Allah'tan gayrına kulluk etmiş olursunuz. Ve kâlu ittahada'r rahmanu velâde. Subhânhu bel İbadet mukramon, laysbükonu bil-qöle, vohum bi min Rahman olan Allah, evlat edindi dediler, çocuk edindi dediler, haşa. O bundan münezzehtir. Halbuki Allah çocuk edindi, edindi dediklere Allah'ın ihsanına mazhar olmuş, lütfuna mazhar olmuş kimselerdir. Onlar emir almazdan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Melekleri kastediyor. Çünkü Mekkeliler bu mevzuda meleklere Allah'ın kızları olarak nitelendirmişlerdi. Allah onların öndekilerini de, önceden yapmış olduklarını da, arkalarındakini yani sonradan yapacaklarını da iyi bilir. Allah'ın razı olduklarından başkasına da şefaat edemezler burada melekleri Allah'ın çocuk edindiğini söylüyorlar. Haşa. Allah bundan münezzehtir. Çocuk edinmekten. Onlar Allah'ın ihsanına mazhar olmuş kullarıdır diyor. Onlar melekler Allah emretmeden konuşmazlar. Sadece onun emriyle hareket ederler. Ne yaparlarsa Allah onların yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Hem Allah'ın razı olduklarından başkasına da şefaat etmezler. Melekler şefaat edebilirler. şefaatçidirler. Bunu ispat ettiği gibi Allah'ın razı olduklarından başkasına da şefaat edemezler. Sadece Allah'ın izin verdiğine razı olduğuna şefaat edebilirler. Burada şefaatçi de sahip olduğu bir yetkiyi Allah'ın razı olduğunun dışındakine kullanamaz. Allah'ın izin verdiğinin dışındakine kullanamaz. Burada demek ki şefaat edicilerden ilk zikredilen tayfe meleklermiş. Önce onları kötü bir nitelikle tavsif, Allah'a çocuk nispet etmeyi nef diyor. Tamam. Bunlar Allah'ın ihsana ihsanına mazhar olmuş kullarıdır ama haşa çocukları değil. Rabbimiz bundan münadettir diyor. Bunlar ihsana mazhar olmuş kullardır. Şefaat salahiyeti yetkisi verilmiş kimselerdir. Ama Allah hem nimet emretmeden konuşmazlar. O izin vermeden hiçbir şey yapmazlar. Hem bir de Allah'ın razı olduğunun dışındakine şefaat edemezler. Allah kimden razı olmuşsa, kime şefaat edebileceklerini söylemişse ancak ona şefaat ederler. Yine başka bir ayeti kerimede وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَ فيذرها قاءا صفصفا لا ترى فيها عيوجا ولا أمت يومئذ يتبعون الداعي لا عيوج له وخشأت الأصوات للرحمن فلا تسمو إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردي له قولا Resulüm sana dağlar hakkında sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp ufalayıp savuracak. Bu kadar gözünüzde büyük görünmesin. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Şu kocaman kocaman kazık gibi çakılı gördüğünüz dağlar böyle göründüğü gibi haşmetli değil. Öyle bir an gelecek ki Rabbim onları ufalayıp toz duman halinde savuracak ve yerlerini boş bırakacak. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. Artık bir çıkış iniş yok. Dümdüz. O gün insanlar davetçiye israfile kastediyor. İsrafile uyarlar. Ona karşı yan çizmek yoktur. O davet etti mi herkes yerinden Yeni biten bir ot nebat gibi çıkacak. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir şey işitemezsiniz. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğundan başkasının şefaati fayda vermez. İzin verdiği ve sözünden razı olduğunun dışında başkasının şefaati fayda vermez diyor. Burada da demek ki bir izin mevzu bahis. Yetki verilmiş olabilir, izin verilmez. İzin verilir ama onun razı olduğundan başkasına da şefaat edemezler. Şefaat eden de şefaat edebilmesi için izne Şefaat etme, izin verileni şefaat edeceğine de izin verilmiş olması gerekiyor. وَلَا يَمْلُكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاءَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'ı bırakıp da, yalvararak ibadet ettikleri evliyalar şefaat edemez. Allah'a bırakıp kendi edindikleri aracılar bunları kast ediyor. Evliyayı, velileri. Allah hangisini ismen zikreder ki falan efendi şefaat edebilir diye yapmış mı bunu? <gülüyor> i̇smen zikrettiklerini göreceksiniz. Melekler şefaat ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şefaat edebiliyor. Onlar bile kendiliğinden Katiyetle bu selahiyeti kullanamazlar. Şefaat edeceklerine de istedikleri kimseye kullanamaz. Muhammed çıkıp aleyhissalatü vesselam, kızı Fatıma'ya şefaat edemedi. Öyle diyor ya kızım, nefsini ateşten satın almaya bak. Yarın benim dahi sana faydam olmaz diyor. Nefsini ateşten satın almaya bak. Yarın benim sana dahi faydam olmaz. Çünkü Allah izin verirse ancak şefaat edebilecektir. Allah'a bırakıp da yalvarıp yakararak hani şu aracı dindikleriniz var ya ona ibadet etme diyor. Allah bunu yapın demedi. Bugün arkadaşların işlediği derslerde teberrük, tevessür gördüğünüz gibi biz tevessül, teberrük dediğimiz şeyleri ne mutlak bir şekilde yasaklıyoruz, ne de mutlak bir şekilde caizdir diyoruz. Onları orada biz meşru olanıyla olmayanı ayırt ederek hareket edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Burada da şefaati anlayabilmek için meşru, gayrimeşrusu yok bunun. Çünkü Şeytanın şefaat edecekleri yoktur ki bunun gayrı meşrusu olsun. Şefaat sadece kiminmiş de gelecek. İnne şefaate lillahi cemiyah. Çünkü şefaat aracı mi? Ancak Allah'ındır. O'nun. Allah'ı bırakıp, yalvarıp, yakararak şu aracı edindiğiniz evliyalar var ya ilahlar, şefaat edemezler. Siz mi onları selayetli kıldınız? Eğer bir şefaat edebiliriz dediyse birileri, siz şefaat edebilirsiniz dediyse birileri hocalarına, onlar kendi kendilerine gelin güvey oldu derler. Değil mi? Birbirine, birbirlerine hacı diyerek ağırlar. Ancak bilerek hakka şahit edenler bunun dışındadır. bunu anlama geliyor? Şefaat edebilecekler. Şefaat edenler, genel bir ifade kullanarak ancak hakkı bilerek onun birliğine şehadet eden, onu birleyenler buna hak sahibi olabilirler. Bunun içinde ileride göreceksiniz. Müslüm'deki gelen bir hadis-i şerifte İbn Mesud'dan İbn Abbas'tan gelen bir hadis-i şerifte bir müminin yani tevhid ehlinin cenazesinde 40 tane tevhid ehli bulunup onun için dua ederlerse Allah onların şefaatini kabul eder diyor. Burada İsim verilmiyor. Nitelik. Hakka şehadet edip, ondan başka ilah olmadığını kabul edip ve onu birleyenin dışında kimse böyle bir hakka sahip değildir. Onların dışındakiler, sizin yalvarıp yakardıklarınız, kendi kendinize şefaate selayetli kıldıklarınız, sanki size şefaat etmeleri için onları siz selayetli kıldınız. Onlar şefaat edemez kim eder hakka şahitlik edenler Allah'ın birliğini itiraf ettiği gibi onu birleyenler bunu hak sahibidirler. Onun içinde verdiğimiz örnekte genel anlamda bir tevhid ehlinin cenazesinde 40 tane tevhid ehli Allah'a ortak koşmayan muvahhid. Aynen bu ifade kullanılıyor. Ona dua ederler. Yani namazını kılarlarsa, onun için tevbe ve istiğfar ederlerse Allah onların şefaatini kabul eder diyor. Demek ki tevhid ehlinin şefaati isim mi var Ahmet Mehmet değil. Kim Allah'ı birleyen muvahhid tevhid birisi ise onun bir Müslümanın cenazesini cenaze namazını kılması, onun için tövbe istiğfar etmesi, onun için dua etmesi bir şefaat. İşte Allah bunların şefaatini kabul eder. Burada görüldüğü gibi şefaat eden de tevhidli, edilen de tevhidli. Tevhidliğine genel bir salahiyet ve genel bir izin var. Bunu anlattınız değil mi? Yani her cenazenin namazını kılan herkesin şefaati kabul edilecek, ölü için şefaat edebilecekler diye bir izin yok. Tevhid ehl olacak ve tehli, tevhid ehli için namaz kılmış olacak. Onun için tevbe ve istiğfar etmiş olacak. Ancak o zaman Allah onların şefaatlerini kabul eder diyor. Evet. Ve min melakin fi's semawati La turni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'dene Allahu limen yasha'u ve yerda Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri diledi ve razı olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında işe yaramaz ifade biraz daha sarahat kazanıyor. Yani melekler şefaat edilmeye salahiyetli kılınmalarına rağmen onlar diledikleri kimseye şefaat edemezler. Hem de onlardan izin verilenler ancak şefaat edebiliyor ve Allah'ın razı olduğuna bunlara şefaat edebilirsiniz diye izin verdiğinin dışında kimseye bu fayda vermiyor. Burada şimdi şefaati ve şefaatci nefyeden ayetlerle yani yok sayan şefaati ve şefaatçi ispat eden ayetler arasında cem etme. Burada illa bu ayetler arasındaki cem kastedilmiyor çünkü ikinci kısmı işlerken yapılan izahta bu nefyedenlerle ispat edenler arasındaki te tezatı kısmen de olsa izah etmeye çalıştık. Şefaatin ve şefaatcinin olmadığını ispat eden ayetlerden maksat, yani bugün de bunların şefaati fayda vermez, hiç şefaat edemez diyen ayetlerin bir, şefaatin Allah'tan gayrından istenilmesidir. Mesela en masum görünen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Çünkü Allah Resulü şefaate salahiyetlidir. izinlidir. Ama Allah'ın izin verdiklerine geliyor, şefaat ya Resulallah diye şefaati Resul'den istiyor. Doğru. Resul şefaate selahiyetlidir. Allah'ın izin verdiğine şefaat edecektir. Az önce zikrettiğimiz şartlarda ama ey Allah'ın Resulü şefaat et. Ondan şefaat isteme katiyetle az önceki şefaati ve şefaatçiyi nefyeden baptaki sorunlardan birisidir. Çünkü bu sadece Allah'tan istenir. Zira Allahu Teala bütün şefaatlerin öncelikli tek sahibinin kendisi olduğunu ferman ediyor. Benim izin verdi benim salayetli kıldığım, benim izin verdiğim ancak benim izin verdiklerime şefaat edebilir. O zaman bunun istenildiği makam kullillahir şefaatü cemi'a lehumulkus semavati vel ardı thumme ileyhi turca'un de ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döneceksiniz. Bu neyi ifade eder? Demek ki biz şefaat isterken, şefaat bir dua, dua. affedilme, bağışlanma, hoş görülme, müsamaha ile karşılanmayı talep etmedir. Dua sadedinde biz şefaat isteyebiliriz. Ama şefaatin sahibinden şefaati, şefaatin sahibi salahiyetli de kılsa, izin de vermiş olsa, biz şefaati katiyetli onlardan isteyemeyiz. Meleklerden isteyemeyiz. Çünkü bu Allah'tan gayrına yalvarma Allah'tan gayrından isteme anlamında ona ortak koşmak anlamındadır. Heh, şöyle diyebiliriz. Allah bizi şefaatçilerin şefaatine nail et. Bizi şefaat edicilerin şefaatine nail et diyebiliriz. Ama katiyetle İsim zikretmeden ha, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail diyebiliriz. Meleklerin şefaatine nail diyebiliriz. veyahutta da şefaat edicilerin şefaatine nail et diyebiliriz. İki, Allah'tan gayrı şefaat istenilen hiçbir kimsenin şefaat etme muktedir olmadığıdır. Yani Allah'tan gayrı kim olursa olsun şefaat etme salahiyetli kılınan iyi bilinmelidir ki Allah'tan gayri kimse kendi başına izinsiz istediğine istediği zaman şefaat etme hakkına sahip değildir. Çünkü Allah'tan istersen eğer duan müstecap kabul edilmiş ise buna layık bir konumdaysan genel ifadede tevhid ehli olma zorundasın. Çünkü kendisi tevhidin dışında kalan kimselere kat'iyetle onlar öyle ahirete giderlerse onları affetmeyeceğini, bağışlamayacağını söylüyor. Çünkü inna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dunen zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz ama bunun dışındakini istediğine istediği gibi bağışlayabilir af edebilir buradaki tek şart genel anlamda demek ki tevhid eyli şefaat etmeye de hak sahibidir Şefaat edilmeye de hak sahibidir. Öyleyse genel anlamda ilk bilinmesi gereken şey şefaat etme hak kazanabilmek için yani bir ölünün cenazesindeki duanız şefaat edilmeyi hak edebilmek için yine tevhid ehli olmanız gerekir. Hadis-i Şerif'te de zikrettiğim gibi tevhid ehli olarak yani ölen birisine kırk tane tevhid ehli onun cenazesinde bulunup ona dua ve istiğfar etse Allah onların şefaatlerini kabul eder diyor. Evet. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ La yisme o dua akm. Vlo seme Onu Allah'a bırakıp Kendilerine yalvardıklarınız, kendilerinden şefaatçi olmalarını istedikleriniz ise bir çekirdek zarına bile sahip değiller. Katmer hurmanın içinde e, çekirdek ile o et arasındaki o incelikler zar var jelatin kağıdı gibi. Kıtmir odur. Ona bile sahip değiller. Buna sahip olmayanlardan sen nasıl affedilmeni, bağışlanmanı, onların aracı olmalarını hele bir şirk ve küfür ehliyse onlar nasıl şefaat ehli olabilirler? Eğer Onları, evliyalarınızı çağırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak düşmanızı reddederler. Yani sizin onları Allah'a ortak edişinizi bile reddederler. Düşünün, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed, bana şefaat et deseniz, şefaate salahiyetli olmasına rağmen, Allah'ı bırakıp ondan istediğiniz için, o sizin bu şirkinizi reddedecektir. Bırak kabulü. Evliyalar, veliler, dostlarınız bile sizi reddedeceklerdir. Şeytan bile bunu reddedecektir. Size cevap veremezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Çünkü Mekke'lilerin sorunlarında, hani neden bunlara ibadet ediyorsunuz denildiğinde. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٓاءِ شُفَاعُنَا اِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتْتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَ Subhanehu ve Teala amma yüşrikum. Bunları neden ilahlar edindiniz? Ve onlara ibadet ediyorsunuz? Denildiğinde, bunlar Allah'tan gayrı onlara zarar ve fayda vermeyeceklere ibadet ediyorlar. Ve onları Allah'a aramızda, bunlar bizim şefaatçilerimiz diyorlar. Allah da diyor ki, siz Allah'ın bilmediklerini mi öğretiyorsunuz? Birileri mi onu salahiyetli kıldı size şefaatçi olsunlar diye? O mu onları şefaatçi tayin etti? Böyle bir şey indirmedi ki. Siz Allah'a bilmediklerini mi öğretmeye çalışıyorsunuz? Burada da anlattığı odur. Sana her şeyden haber olan Allah gibi hiç kimse buna sabır haber veremez. O bu yaptıklarınızın ona ortak koşmak, şirk olduğunu anlatıyor. Mekkeli müşriklerin de tenkit edildikleri, Allah'tan gayri ilah edinme ve onlara ibadet etmeleridir. Allah Resulü'nün, hasreten yollanıldığı Mekke ehli, davetine ilk muhatap olan Mekkelilerin, İlk itham edildikleri, tenkit edildikleri yer Allah ile kendi aralarında şefaatçi ve aracı edilmeleridir. Bunun dışındakiler çok basit olarak zikredilir. Bu mevzu elli kere zikrediliyorsa, onlar bir iki kere zikredilir ve geçilir. Who yabudun min dunillahi ma la ydurum ve la onlar Allah'tan gayrı kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar. Bu hitap Mekkel'eredir. Allah'tan gayrı ne zarar ne fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar. Bunlar kim? İlah edindiler diye itam edildikleri lat, menat, uzza, uverdi. Eubel'dir. Bunlar kim? i̇bn Abbas'ın naklettiği gibi dedeleri zamanında ölmüş salih kimseler. Bunlara nasıl aracı edilmişler? Allah'a daha çok yaklaştırmaları için. Bunların naz ve niyazları Allah katında muteber kimselerdi deyip bu takdiri kendileri yapıyorlar. Bu Allah'ın veli kuludur diyor. Salih kulu, bunların Allah katında nazı niyazi geçer diyor. Bunun nasıl bir tavır olduğunu yakalayabiliyor musunuz? Halbuki Allah şefaat etmeye selahiyetle kılıyor. Bunlar Allah'ın görevini kendileri, yani kendilerini affettirmek için kendileri şefaatçi tayin ediyorlar. Allah katında onların hem de herden buna salayetli olduklarını düşünüyorlar. Ve Mekkeliler böylelikle Allah'a ortak koşar bir konuma geliyorlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Allah neden Allah'tan gayri ilah edindiniz onlara tapıyorsunuz diyorlar. Bunlar da diyorlar ki, Mâne abudun illa yakaribuna ila lahi zulfah Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Sadece bizi yaklaştırsınlar diye. Bunu biraz daha ifadesini yani açık bir ifadeyle söyleyeyim. Bizim onları Allah ile aramızda şefaatçi edilmemiz ibadet edilmemize eşit anlamda Allah'ın izin vermediğini şefaatç edinirseniz onu Allah'tan gayrı ilah kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. kızın Fatıma nefsini ateşten satın almaya bak yarın benim dahi sana fayda bulmaz diyor. Aracı edinmeyi kulluk olarak tavsif ediyor. Ha, Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye onları şefaatçiler edindik. Onlara ibadet ediyoruz anlamında eşitleri. Çünkü zannediyorlar ki ibadet etme önünde rükû ver. Sadece secde etmekle mümkün oluyor diye düşünüyorlar. Allah şefaati meşru kılıyor. İzin verdiğine, salayetli kıldığına ve izin verdiğine ancak salayetli kıldıklarının şefaat edebileceğini söyleyerek. Sense şefaate salayetli kılınsa bile Allah'tan deyip ondan istersen bu kendinden gayrı ilah edilme olarak anlatılıyor. Bu eylemin adına da kulluk, ibadet etme diyor. Sen bunu istediğin gibi anla, tevil et, nasıl yaparsan yap. Bunun anlamı budur. Ela lillahi b'dinul halis. Ve lezine attekadu min dunihi evliya'a. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahiz dikkat et. Halisin yalnız Allah'ındır. Yani hiçbir kimseye pay ayırmadan, nasip ayırmadan din Allah'a aittir. Büyük küçük ne olursa olsun onu bırakıp da kendilerine bir takım evliyalar edinenler halbuki bu bir kelimeyi velilene tehadu min duhi evliya Allah'a bırakıp kendilerine bir takım evliyalar edinenler. Bence bu kelime olduğu gibi burada koymak gerekir. Zira bu mevzuda şefaatçi kılınanların hepsi veli evliya diye tesmih edilenlerdir. Ondan sonra diyorlar ki biz bunları az önceki anlattığım şekliyle mâneabuduhum İlla yükaribuna ilallah Onlara bizi sadece Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Yani onları şefaatçiler, aracılar ediniyoruz demektir bu.